İnsan, öldükten yaklaşık 30 dakika içerisinde vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gevşiyor ve idrar akıntısı oluşuyor. Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor. Nefes alıp vermenin yani solunumun durması, bakteriler için bir işaret oluyor ve bakteriler hareketlenmeye başlıyorlar. İlk 24 saatte, ilk çürüyen organlar göz, beyin, mide ve bağırsaklar. Eğer ölen kişi, biraz şişmansa, daha çabuk çürürken, tuzlu suda boğulanlar, daha geç çürüyor. En geç çürüyen kısımlar kalp, Mesane ve böbrek. İlk çürüyen yer olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkıyor. Ve bu gaz karın bölgesinin gittikçe şişmesine sebep oluyor. Derinin üstü yanık gibi su toplarken vücutta biriken sülfür maddesi yüzünden ten siyah renk alıyor. Günden güne şişen karın patlıyor ve göğüs çöküyor. Bu olay, o sırada mezar üstünden duyulabilecek kadar bazen sesli olabiliyor. Ve ortalama dört sene sonra, insan tamamen kemik haline dönüyor. Güzelliğin, yakışıklılığın, milyonlarca insanın tıkladığı videonun sahibi olmanın, herkes tarafından parmakla gösterilen biri olmanın, makamın, mülkün artık sonu. Yeryüzünde kasıntı bir şekilde gezen, küçük dağları ben yarattım egosuna sahip olan, insanları küçücük beyniyle aşağılamaya çalışan, hayatı statü ve dünyada kazanacağı geçici başarılara odaklayan, her kibirlinin sonu budur. Mevkiye gelmek için karakterini satan, çevresini ezen, zulme uğrayan insanların üzerine basarak bir şeyler elde etmeye çalışanların sonu da budur. Güzelliğiyle, saçıyla, başörtüsüyle, makyajı, süsü adanan hayatıyla, cildi kurumasın diye her gün özenle kırablenip yumuşatılan bedenin de sonu budur. Benim arabam daha iyi, yeni aldığım cep telefonu, işte yeni trend, bir kıyafet. Hayatını fitnes salonlarında, ayna karşısında kaslarına bakarak geçiren, tek hedefi vücut büyütüp, bununla Facebook'ta, Instagram'da fotoğrafların beğenilmesine bakan kişilerin sonu da budur. Kralların, imparatorların, cumhurbaşkanlarının, Efelerin, ağaların, paşaların sonu da budur. Ve İbrahim kardeşinizin mesajı da şudur. Çalışın, başarılı olun, insanlığa fayda verin, ama hayatı büyütmeyin. Kendinizi büyütmeyin. Dev aynasında görmeyin kendinizi. Zira elinizde, Yaptığımız erdemlerden ve amellerden başka hiçbir şey kalmayacak. Ve her nefis mutlaka o ölümü tadacak. Allahu Teala her birimize hayırlı bir şekilde yaşayıp, hayırlı bir şekilde ölmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. ''Canım anneciğim, hani başucumda toplanmış, telaş içinde Feryadu ı göz gözyaşı döküyordunuz ya, işte o anda dünyadayken hiç görmediğim, tanımadığım varlıklar geldi yanıma. Meğer onlar meleklermiş, Azrail aleyhisselam ve diğer görevli melekler. Anne, o esnada bir şey daha oldu. Bana ahirette ebedi kalacağım yer gösterildi. Alevler vardı orada. Ceza yeriymiş orası. Her şeyi anladım. İhmalimi de, hatalarımı da. Ve çok korktum. Bir ürperti sardı bedenimi. Öyle sıkıntıya girdim ki, Sizleri de tanıyamaz oldum. Azrail aleyhisselama baktıkça korkumun şiddeti daha da arttı. Çok heybetliydi. Pişman olmuştum dünyadaki gafletime. O sırada Allahu Teala'dan salih ameller işleyebilmek için ölümü geciktirmesini ve beni yine dünyaya göndermesini istedim. Ama vakit çok geçti. İstediğim olmadı. Tabii bunlardan sizin haberiniz olmadı. O anda benim yüzüme bakarken benim nasıl acı çektiğimi siz hissedemediniz. Öyle. Nereden bilecektiniz? Benim gibi Azrail aleyhisselamı bütün dehşetiyle görmediniz ki. Hani dünyadayken, sekeratı mevt diyorlardı ya, aslında ne kadar zormuş. İnan, o anki acıyı anlatmam mümkün değil. O gün gelip de, Azrail aleyhisselamla karşılaşınca, o zaman herkes anlayacak. Yani tadınca, anınca bilecek. Gerçekten peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası vardı ya. Allah'ım sekerat-ı mevkte ölüm zahmeti ve baygınlığımda bana yardım et diye. Hep duyardım hocalardan lakin kulağımın birinden girer nefsime hiç etki yapmadan diğerinden çıkardı. Ne kadar da doğruymuş. Yani anlayacağın anacığım, o ölüm, ani, kasabın elinde derisi soyulan, koyunun düştüğü an gibi bir hal. Çok ama çok zor ve çok korkutucu. Bu korkunç manzara karşısında biliyor musun, ruhum bedenimden çıkmak istemedi. Ana parçalar ayrıldı, kaçışıp duruyordu bedenimde. Ruhum çıkmamakta direndikçe, melekler de azap üzerine azap ettiler. İşte böylece, daha ruhum çıkmadan kabir azabı başlamıştı ana. Nihayet, ruhum bedenimi terk etti de, ben de bu azaptan kurtuldum. Hep düşündüm, durdum. Acaba bu kadar cezayı hak edecek, ne yapmıştım dünyada? Fakat sonradan anladım bu cezanın sebebini. Meğer tüm bunlar dünyada işlediğim günahların, kötü amellerin sonucuymuş. Azrail aleyhisselamın yanında iki melek daha vardı. Biri rahmet, diğeri de azap meleğiymiş. Ölen iyi kimse ise Azrail aleyhisselam o aldığı ruhu rahmet meleğine, kötü kimse ise azap meleğine verirmiş. Allahu Teala'nın emri böyleymiş ana. Bir yığın azaptan sonra Azrail aleyhisselam ruhumu aldı ve azap meleğine teslim etti. O zaman o zaman,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 O anı ve sıkıntılarını anlatmak imkansız anacığım. Vallahi ayaklarım birbirine dolaştı melekleri görünce. Belki siz de fark ettiniz ayaklarımdan kanın çekildiğini, bembeyaz, buz gibi olduğumu bir an. İşte böyle ana. Benim dünyadan getirdiğim kötü amellerim dolayısıyla, Melekler ruhumu bedenimden zorla almak durumunda kaldılar. Bunlar naziyat melekleriymiş. Eğer amellerim iyi olsaydı, yani salih amel sahibi olsaydım, o zaman kolaylaştırıcı olan nasihat melekleri ruhumu alacakmış. Ve bana Allahu Teala'nın selamını sunup, "Selam sana ey Allah'ın ve kulu" Muhakkak ki Allahu Teala sana selam gönderiyor diyeceklermiş. Nerede? Gafletimin acısını çektim işte böylece anne. Ve şayet Azrail aleyhisselam geldiğinde abdestli olsaydım, birileri de yanımda Kur'an okuyor olsaydı ve salih amellerim de çok olsaydı, o kadar acıyı çekmeyecektim biliyor musun? Ölümüm daha kolay olacaktı. Yahut orada bulunanlardan Allah'ın sevdiği bir dostun benim için Azrail'le "Ey Azrail, ne olur ona yumuşak davran. O müminlerdendir." dese ve böylece dua etse, Allahu Teala'nın izniyle belki de bu kadar acı çekmeyecektim. Ben onu gördüm anne. Azrail aleyhisselam gelirken, heybetinden o kadar korktum ki, zira daha ruhumu almadan onu korkunç şekliyle gördüm. Keşke dedim gözlerim kör olsaydı da, onun korkutucu şeklini görmeseydim. Ama öyle değil, değil. Gözlerim kör de olsa, zaten yine onu görürmüşüm. Dünyadayken, Kör olup olmamak fark etmezmiş. Herkes ölümü bilir inanır da, Ruhu daha çıkmadan onu mutlaka görürmüş. Bilmem ki canım anam, Benim ölüm anında, Boğazım sıkılarak hırıltılar çıkardığımı, Yüzümün renginin değişip siyaha yakın bir hal aldığını, Ve ağzımın köpürdüğünü görebildin mi? zannetmiyorum. Çünkü o kadar feryadu figan içindeydin ve o kadar ağlayıp gözyaşı döküyordun ki benim o halimi fark etmen belki de mümkün değildi. İyi ki görmedin anne beni. Çünkü o halimi görseydin belki de benim ahiretteki acı akıbetimi tahmin ederdin ve çok üzülürdün. Halbuki dünyadaki amellerim iyi olsaydı ne rengim siyaha döner ne de hırıltı çıkarırdım, ne de ağzım köpürürdü. Bu acıklı halin aksine alnımda boncuk boncuk ter dökülürdü. Gözlerim yaşarır, yüzüm nurlanır, burun deliklerim genişlerdi.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 daha dünyadan ayrılmadan günahları hafiflesin diye, Ölüm anında böyle bir azap tattırılırmış. Bunu siz bilemezsiniz. Belki son anlarda insanın çektikleri, O ölünün günahını hafifleten kefarete dönüşebilirmiş. Canım anneciğim,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 benim ruhumu kabul etmemiş. Halbuki dünyada amellerim iyi olsaydı Azrail Aleyhisselam ruhumu rahmet meleğine teslim edebilirdi. O da benim ruhumu Allahu Teala'nın katına yükseltebilirdi. Ve biliyor musun anne? Siz benim bedenimi kefene sararken onlar da ruhumu kefenliyordu. Allah katına yükseltmek için, tabii siz göremediniz. Dünyadaki dostlarım, omuzlarından indirip beni kabrime koyup, üzerimi toprakla örtünce, melekler ruhumu tekrar getirip bedenime giydirdiler. Ve aklım başıma yeniden iade edildi. Biliyor musun anacığım, Melekler, ruhumu dünya semasına götürüp, kapının açılmasını istediklerinde, iyi amellerim olmadığı için kapıyı açmadılar. Onlar da götürüp, kötü amellerimi kaydettirdikten sonra, yeniden cesedime iade ettiler. Canım anacığım, Artık öldü diye gözlerimi kapatmıştınız ya. İşte o zaman ben bedenimden alınan ruhumu takip ediyordum gözlerimle. Bir kısmınız bağrıştı, ağlamaya başladı. O zaman çok üzüldüm. Bana azap veriyordu o dövünmeniz. Orada bulunanlardan bazıları benim için rahmet dilediler, hayır dua ettiler. Onlar beni ne kadar sevindirdi bir bilsen. Çünkü onların duasına melekler de amin diyordu. Bu arada gözlerimi kapadınız. O sırada ben de gözlerimle ruhumu takip etmeye devam ediyordum. Daha sonra çenemi bağladınız. İyi ki çenemi bağlamakta acele ettiniz. Elbisemi çıkarmakla da zamanında davranmanız iyi oldu. Sizin de gördüğünüz gibi ruhum alındıktan sonra dona kaldım. Ayak parmaklarımı birbirine bağlamakla da isabet ettiniz. Yalnız ölümümü dostlarıma duyurmakta biraz ihmal mi davrandınız ne? Cenaze namazımı kılan cemaatin daha çok olmaksın isterdim anne. Çünkü onların çokluğu benim için şefaat olacaktı. Ayrıca, cami avlusuna kadar gelip de, cenaze namazımı kılmayanlara da çok üzüldüm doğrusu. Sizlerin acısını paylaşmanın ifadesi olarak, cenazeme gelmekle iyi yaptılar ama, bir de cenaze namazımı kılsalardı ne olurdu? Hem beni sevindirmiş olurlar, hem de kendileri kârlı çıkardı. ''Ah sevgili anam, geçenlerde kabrimi ziyarete gelmiştin. Selam verdim bana. Ben de sana selamla mukabele ettim, duyabildin mi? İnan senin ziyaretime gelmeni hep hasretle bekliyorum. Bilsen gelişin beni ne kadar sevindiriyor. Sık sık gel olur mu anne? Bir de ne olur?'' Selamdan sonra benim için mağfiret dile. Buna daha çok sevinirim. İnan buna çok ihtiyacım var. Ne olur kızma bana. Burada o kadar çok rahatsızım. O kadar çok sıkıntıdayım ki. Dünyadaki boş zamanlarımın azabını çekiyorum. Şimdi ruhum hep ızdırap içinde. Ne semadayım ne de arzda anne. Ben senin biricik oğlun değil miyim? Anacığım. Keşke dünyada iyi işler yapsaydım. O zaman bu durumda olmayacaktım. Sanki cennetteymiş gibi bir kabir hayatı sürecektim. Yine de şu durumuma şükrediyorum. En azından geç de olsa beni kurtaracağına ümit ettiğim imanım var. Zira burada kafirlerin, inkarcıların durumu çok daha kötü anne. Onların ruhu, yedi kat yerin dibindeki siccinde, siyah kuşların ağzında ya da kursaklarında azap bulunuyor. Burada birbiriyle görüşmek mümkün, ancak bunu ancak, dünyada hayırlar, iyi amel sahipleri yapabiliyor. Sizin dünyanızdaki olmuş ya da olacak şeyleri tartışıp duruyorlar. Ama herkes dilediğiyle görüşemiyor. Ancak amelde birbirinin dengi ve derecesinde olanlar. Ama ben, hiç kimseyle görüşemiyorum anne. Bir nevi tutuklu gibiyim. Telaşım o kadar çok ki, Fırsat bulamıyorum ya da buraya günahlarımla geldiğin için bana izin verilmiyor. Canım anam, üzerimi toprakla örtüp döndükten sonra siz, ruhum bedenime girdi. O zaman beni kabre koyanların ayak seslerini duydum. Hemen sonra iki melek geldi. İlk okul sıralarında ismini çokça duyduğum Münker, Nekir. Öyle heybetlilerdi ki korkumdan ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi şaşırdım anne. Çünkü her şey ortadaydı. Cehennemdeki yerim daha önce gösterilmişti zaten. Kıyametin kopmasını hiç istemiyordum. Ama burada amele iyi olanlar var ya, onlar o kadar sevinçli ki. Münker Nekir aleyhisselamdan hiç korkmadılar. Bir an önce kıyamet kopsa da, cennete ulaşsak diye bekleyip duruyorlar. Dedim ya anne, korkmuştum. Bana, Rabbin kim? Nebin kim? Dinin ne? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? Amelin nedir? İmanın nedir? Gibi sorular sordular. İyice şaşırdım. Cevap veremedim. O kadar çok bağırdım ki anne. Halbuki bu soruların cevabı o kadar basitti ki İyi amel sahipleri, Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyordular. Ben şimdi büyük şaşkınlık içindeyim. Bir yandan kabrim beni sıkıyor. Hiçbir yakınımla da görüşemiyorum. Sizlerden de haber alamıyorum. Hele her gün, Sabah akşam, cehennemde çekeceğim azabın bana tekrar tekrar gösterilmesi var ya, o o kadar çok ızdırap veriyor ki anne. Fakat yine de ümidimi kaybetmedim. Zira bu azapla kurtulabilirsem, mahşerde temiz olurum Allah'ın izniyle. Eğer bu azapla da temizlenemezsem, ve yine mahşerde temizlenemezsem, O kadar çok korkuyorum ki anne. Çünkü o zaman, Ancak cehennem ateşiyle temizleneceğim. Buranın kanunu böyle. Kabirde, mahşerde temizlenemeyenler, Cennete giremiyorlar. Temiz olmayanlar, Yani günahlardan arınmadan, Kimse cennete giremiyor. Orası sadece temizlere aitmiş. Ah, bilsen anne, cenneti ne kadar arzuluyorum. Oranın tarif etmenin mümkün olunmadığı bir yer olduğunu işitiyorum. Bu da oraya olan arzumuzu daha çok arttırıyor. Orada her şey varmış. Ne istersen hemen verilirmiş. Sıkıntı yok, genişlik varmış. ızdırap yok, sevinç varmış. Sevdiklerini görmek varmış. Yani anlayacağın yok diye bir şey yokmuş. Her şey varmış cennette anne. Hele mükafatların en güzeli. Dünyadayken, Ah, nasihatlerine kulaklarımı tıkadığım, sohbetlerde duymadığım, gitmediğim için bilmediğim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, orada Havz-ı Kevseri'nin etrafında buluşulma varmış. Bir de biliyor musun ana, Allahu Teala cennette görülecekmiş. Bu da bana ayrı bir heyecan veriyor. Ve kendime şimdi şu kabir azabını tam olarak çek de temizlen güzelce sonra cennete gir diyorum. Ama anne, aman anne ne olur siz kendinizi toplayın. Cennetin o güzel nimetlerinden istifade etmek istiyorsanız ne olur hayırlı amellerinizi arttırın hayırlı amellerin, senin sermayen ve zenginliğindir. Cennette sayısız, sonsuz nimetler var biliyorum anla ama, bedava değil. Burada herkes, benim gibi azap içinde değil. Bazıları var ki, sanki cennet bahçesindeler. O kabir, siz göremiyorsunuz ama, onlar için, o kadar güzel bir bahçe ki, Nurlar içinde mis gibi kokan. Kim bu o kimseler? Dünyada benim gibi, Gaflet içinde yaşamayanlar. Dünyaya niçin gönderildiğini bilen, Kendini ahirete hazırlık yapmaya alayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, Buraya, kabre, ahirete hazırlıklı gelenler anne Onlara da sabah akşam cennetteki yerleri gösteriliyor. Hem bizim gibi onları kabirleri sıkmıyor. Dünyadayken evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında dinledikleri, okudukları Kur'an var ya hep yanlarında. O abdest var ya aldıkları, Her namazdan önce, Kış, yaz, uyku demeden, Aldıkları o abdest, Şimdi onların yanında, Bir koruyucu gibi. O namaz var ya anne, Ah anne namazlarınızı kılın. istirahati rahatı terk edip, Uykularını bölüp kıldıkları namazlar var ya, o zikirler var ya anne, şimdi onların kabirlerinde birer nur olmuş, kabirlerini aydınlatıp duruyor. Onların kabirlerini bir cennet bahçesi yapıyor anne. Öyle ya, ekmeyen biçemez ki değil mi? Onlar dünyada benim gibi değildi. Ektiklerinin meyvesini topluyorlar şimdi. Burada vah demenin, eyvah demenin zamanı geçti anne. Anneciğim. Peygamberler, şehitler de var. Allah'ın layık gördüğü Allah dostları da var. Herkesin yeri o kadar değişik ki. Kimisi bizim gibi ceza çekerken ızdırap içinde, Kimi de mutlu bir hayat sürüyor, Cennetten bir bahçede. İşte gerçek adalet bu anne. Berzah, kabir demişler buraya. Gerçekten bambaşka bir alem anne. Dünyada burası için söylenenlerin hepsi doğru, ama anlatılanlar yeterli değil. Ben bile şu anda yaşadıklarımı anlatmakta güçlük çekiyorum. Dünya ile burası o kadar farklı ki ama tek kelimeyle anlat dersen çok zor bir hayat. Hele benim gibi tembel ve hayatı günahlar içinde geçen biri için kabrim sıkıyor beni anne. Ve en kötüsü, şu çektiğim azabın ne zamana kadar, nereye kadar süreceğini bilemiyorum anne. Bilemiyorum. O kadar karanlık ki. Az da olsa, ümidim de var. Rabbimin rahmeti gelirse, belki... İyi birkaç amelimden bir tanesi bile olsa sebep olur. Ve belki kurtulabilirim. Çünkü buradaki azap bazıları için devamlı gittiği gibi bazıları için kaldırılabiliyor. Annem, güzel annem, bunun için senin duana ihtiyacım var. Hem de çok. Bu gafil oğlunun kurtuluşu için ne olur? Bol bol dua et. Adıma hayırlar yap anne. Şurada çekmekte olduğum hatalarımın bazılarının ne olduğunu bilmek istersin belki. Anne, ben dünyada vallahi bunları pek önemsemiyordum. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerine kulak asmıyor, umursamıyordum ya. O gıybetler var ya anne. İşte burada. Küçük gördüğüm o gıybetten dolayı azabımın en şok arttıran sebebini gördüm. Ayrıca birinden bir borç almıştım. Onu da ödemeden geldim buraya. O da kabir azabımı arttırıyor. Ne olur. Falancıya olan borcumu öde de Beni kurtar bu azaptan anne. Çünkü o borç ödenmedikçe bu azap devam edecek anne. Bir de ne olur? Bağırıp çağırmayın. İnanın benim buradaki azabım sadece artıyor. Yapmayın. Ne olur acıyın bana. Ayrılığımıza üzülün ama Ne olur? İsyan derecesinde feryat figan etmeyin. Bir de anneciğim söylemeye bile utanıyorum ama küçük dünya menfaatleri için çok yalan söylerdim ya. Hele hele hiç aldırış etmeden geçim sıkıntısı bahanesiyle yediğim haramlar o banka faizleri ''Ne olacak ya, bu devirde dediklerim var ya.'' Beni perişan etti anne. ''O yüzden azabım kat kat artıyor burada.'' ''Yine senin haberin yok.'' ''Bir iki defada hırsızlık yapmıştım.'' ''E küçük şeylerdi.'' ''Biliyorum, senin haberin olsa beni mahvederdin, kızardın. Keşke haberin olsaydı da hesabı buraya bırakmadan... Orada helalleşseydim. Kemiklerimi kırsaydın keşke. Şimdi bunlar azabımı o kadar arttırıyor ki. Çenemi nasıl tutamadım gıybet ettim. Nasıl borçlarımı bitiremedim. Ve niye yalan söyledim. Hırsızlık yaptım. Bazen. Buradaki azabım o kadar yükseliyor ki... Dayanılmaz bir hal oluyor. Yine de bazen... Şükürler olsun diyorum anacığım. Burada öyle azap çekenler var ki... Feryatlarından ben bile ızdırap duyuyorum. Onlar... Benden daha günahkar kimseler. Bir kısmı... Evliyken... Yapıcı değil... Yıkıcı olmuş... Kocasını terk etmiş. O karısını terk etmiş. O ona iftirada bulunmuş. Diğeri insanı öldürmüş. Öteki kumar oynamış. Delikodu yapmış. Büyü yapmış. Akrabasını ziyaret etmeyi kesmiş. Kumar oynamış. Neler neler anne. İşte dünyada işlediği amele göre, buradaki azabın şiddeti azalıyor veya artıyor. Anacığım, canım anacığım, şu hatırlatmalarıma ne olur? İyice kulak ver. Yalvarıyorum, Kur'an'da ve Peygamberimizin hadislerinde ne geçiyorsa vallahi hepsi doğru. Ne olur. Televizyondan, videolardan duyduğun her şeye inanma. İşini şansa bırakma. Benim yanlışlığıma sen de düşme anne. Ben dünyadayken önüme serilen nimetlerin kıymetini bilmedim. Hiç şükür etmedim. Ve bu verilen nimetlerin niçin verildiğinin farkına varamadım. Halbuki onların hepsinin burası için imtihan olarak verilmesini anlayamamıştım. Ancak buraya geldiğimde anlayabildim. Annem ne olur farz vacip ibadetlerini aksatma. Devamlı olarak yap. Fırsat buldukça buraya getireceğin nafile ibadetlerle Buraya getireceğin azlığını zenginleştir. Dünyadan getirdiğin neyse buradaki gidişatında o azık yok burada. Ne olur benim durumuma düşmemek için dikkate alın bu sözlerimi. Her namazdan sonra kabir azabından kurtulmak için dualar et. Ölüm hastalığına yakalandığında İhlas suresini çok oku. Allah'ın izniyle bunun çok yararı oluyormuş ana. Ölüm anında kendini kaybetmemeye çalış. Allahu Teala'nın mutlaka ahiret sahibi olduğunu unutma. Hani dünyada diyorlardı ya, vallahi ne kadar doğru. ''Nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle dirilirsin.'' diye. Anne, boş işlerle uğraşma. Saatlerce televizyon, video, cep telefonu, internette takılma. Arada bir kelime-i şehadeti oku, çokça oku. Sık sık Kur'an oku veya dinle ve okuduğun Kur'an'ın sevabından bana da bağışla Ve ah, okul hakkı. Okul hakkına çok riayet et anne. Kendi menfaatleriniz için kalp kırmayın. Affedin, hoşgörülü olun. Burada bunun mükafatını görürsünüz anne. Ne olur Buradakilerin çoğunun azap görmesine vesile olan gıybet ve dedikodu yapmayın anne. Dünyada ben de bunu küçük görüyordum. Ne var diyordum. Sadece konuştum. Ekseriyetle azap görenler dillerinden dolayı. Benim gibi küçük gördükleri o iftiraları, dedikoduları gıybetlerinden dolayı böyle azap içinde. Ne olur, ben düşünemedim, sen düşün. Dün neydim, bugün neyim, yarın ne olacağım? Bir de anne, kabrimi ziyarete geldiğinde mütevazi olun, kibirlenmeyin, bir gün sizin de bizim gibi buralara gelip, Üzerinize toprakların atılacağını unutmayın. Sakın komşunun, akrabanın, Birinin ayıbını, kusurunu araştırma. Cimrilik yapma. Cemaate devam et. Herkese karşı merhametli ol anne. Bir de, vallahi, Burada gizli kalan hiçbir günah yok. Başkaları görmez diye günah işlemeyin. Çünkü organlarımız bile hesap günü şahitlik yapacak. Allahu Teala'yı ne olur çok zikret anne. Anne, sana yalvarıyorum. İşini şansa bırakma. İstenilen neyse, harfiyen yap. Daha önce de dediğim gibi ana, nasıl yaşarsan, öyle ölürsün, nasıl ölürsen, öyle de dirilirsin. Ana...